dam u ben hongarda dar ke sargam an hame arzu den divane او آشنا کردیم پس از این زاری مکو، عوصه یاری مکو، به دل دیوانه به مزار سینم چه دل غم دیدم به دل دیوانه دوی نگاه دل دیوانه من خانه تو روز توی اسفلتی میگو دم زخمی چه شورت لوی دفتر و چه تابلویی که دیدنشون نه سب من هنوز به یاد خاطرات لحظه خراب ساعت میگذره تقویم و ورق میخور ولی فردهایی که میخوره رقم بی توه واید بسازم از این به با قبار پیرن همه چی خوب بود تا دیروز دوباره دیدمه همیشه وقتی منو میدید چشاش برداش دیروز که دیدمش با من نگاش داشت دیروز بلند داد زد و گفت دوستم ندار دیروز بلند داد زد و گفت بی من قراره قصر رای آشه یکی دیگه به سازه واسه اون گفت بده عشق من میخواد به پای اون فریاد میزد و گف sen han o ben dar sar on hame arzu Sevgili dostlar buyur, merhaba, buyur, buyur. merhaba. E, Açık Radyo 94.9'da Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay, bu hafta da teknik masada arkadaşım e, Barış Demirel ile birlikteyim. E, bu hafta stüdyoda bir de konuğumuz var, e, bir uzun yol bisikletçisi, bir bisiklet gezgini. Sevgili arkadaşım Oğuz'dan bugün burada aramızda. E, önce biraz sohbet edeceğiz, sonra e, yol boyu kaydettiği ve seçtiği müzikleri bizlerle paylaşacak. E, hoş geldin Oğuz. Hoş bulduk. E, yaklaşık herhalde bir yıl oldu değil mi seninle tanışmamız? Hı hı. E, yani iyi bir işim vardı, kurulu bir düzenim vardı ve e, tüm bunları geride bırakarak 2013 yılında İstanbul'dan başlayarak e, uzak doğuya kadar süren 16 bin kilometrelik bir e, yolculuğa, yolculuğa çıkmıştın. Hı hı. E, ne zaman dönmüştün? 2015'ti. 2015 Temmuz'unda dönmüştüm. Hı hı. Sonra e, tabii bu... ...edindiğin izlenimleri paylaşıyordun... ...ve hı hı. bir sergi açıyordun Kadıköy'de hatırlıyorum... Onun hemen hı hı. öncesinde tanışmıştık seninle... ...tanışmıştık sende. Sende. ...hatta o günlerde Yeşil Gazete'ye... ...yazdığım bir yazıda senden de uzun uzun söz etmiş... Aha. ...işte gezdi çektiğin... E, ...fotoğraflardan ve videolardan da... ...bir seçkiye bu yazıya yer vermiştim... E, ...istersen... ...sözü sen al... E, ...ve dinleyicilerimize hem kendinden bahset... Hı hı. ...ve... E, daha sonra tabii gezde kaydettiğin seslerden, müziklerden kayıtlar da deneyeceğiz. Şimdi aslında bu programın ana teması şeydi yani işte Babil'den sonra yeryüzünde bugün de rüzgarın önünde dolaşan seslere, sözleri yer vermek. Olabildiği kadar müzik piyasasının dışında yer alan, şarkılarını konser salonlarının dışında da icra eden müzisyenleri çalmak, dinletmekti. Sanıyorum bu bağlamda bu, bu amaca en uygun program da bu olacak. Evet abi söz sende evet, nasıl oldu da <gülüyor> yollara düştü. <gülüyor> E, ...tamam tekrar Zin. teşekkürler... E, ...ben 1984 İstanbul doğumluyum... E, ...sistem mühendisiyim... E, ...doğa sever ve meraklı birisi olduğumu söyleyebilirim... Hı -hı. E, ...2009'da e, mezun olmuştum... 2010'e kadar 4 sene sürdü profesyonel Hı -hı. mühendislik Hı -hı. hayatım... Hı -hı. ...ama aynı zamanda... E, ...dağcılık, dağ maratonu... ...ultra maraton, bisiklet gibi sporlarla da... uğraşıyordum. ...bunun Hı -hı. dışında Hı -hı. hobilerim de vardı... Hı -hı. İşte, dünya kültürlerini, dünya mutfaklarını merak ediyordum. İşte kahve, kahveyle ilgiliyim. Fotoğrafçılık yine ilgi alanlarım içinde. Bitkileri ve biyolojiyi seviyorum. Bir şekilde yani bunlar hani geri planda içten içe şey yapıyordu beni dolduran şeylerdi, faktörlerdi. Aynı zamanda besleyen şeyler. Evet Yani kentte yani kent hayatı çok hızlı gelmeye başladı bana. Ve böyle sanal bir gerçeklik içinde yaşadığımı hissetmeye başlamıştım Hı -hı. artık resmen. Böyle robot gibi Hı -hı. hissediyordum. Ee, o sıralar tabii İstanbul'daki hemen her yetişkin gibi. Ben de gün Hı -hı. boyu çalışıp hani para kazanmam gerekiyordu ki Hı -hı. E, kendi tercihlerime uygun bir hayat yaşayabileyim. Hı -hı. Ben mesela sportif, sağlıklı, sosyal bir yaşamı finanse etmeye çalışıyordum. Hani kazandığım Hı -hı. para kadar bir yaşam standardım vardı. Motosikletim vardı, motosiklet Hı -hı. de kullanıyordum. Aslında mütevazi gözükse de yaşam çektim. E, inan masrafı çok oluyordu doğru. Aynı doğru. zamanda zaman yönetmek de zordu. Mesela 9 saat çalışmam, 8 saat uyumam gerekiyordu. E, zaten 24 saatten 7 e, saat kalıyor geriye. Doğru. Bu 7 saat içinde de beslenme, banyo, evet. işte yeme, içme gibi bütün e, ihtiyaçlarımı gereksinimlerimi karşılamam gerekiyordu. Hani kalan sürede de tırnak içinde özgür e, yaşıyordum. E, acaba ne kadar özgürdüm doğru. Tartışılır tabii. Pek çok insan modern kentin tenden... özgürlüğü ne kadar sayılır? Aynen öyle doğru. Doğru. E, müzdarip. Doğru. Ee, e tabi şimdi modern kentte yaşıyoruz ya bir de İstanbul'da. Evet, modern, bu şehrin çilesi içinde. de eklenince Doğru. bu demin saydığım e, sebepler de beslemişti bir yandan. Böyle alıp başımı e, hani uzun bir yolculuğa çıkmak istedim. Bu sırada hani nerede, ne zaman, e, hangi toplumda, hangi aile tarafından dünyaya getirildiğimiz de bizim yaşam kalitemizi Doğru. belirliyor. Bunlar bizim seçebileceğimiz şeyler değil. Bunun dışında e, yaşam boyu tercih ettiklerimiz, reddettiklerimiz, maruz kaldıklarımız da yine e, yaşam kalitemizi ...belirliyor. Yani bunların içinde de... ...seçebileceklerimiz, seçemeyeceklerimiz var. Yani bir şekilde... ...21. yüzyılın... ...dünyasında yaşıyoruz. İşte bir dünya düzeni... ...var genel hani küresel... ...boyutta hakim olan ve bu düzenin içinde... Evet. ...adaletsizlikler, kaos... ...yıkım, her şey var ama... çekirdeğinde herkes kaliteli yaşamak istiyor. Bir hani de galiba hani hız var değil mi? Yaşadığımız hayat çok hızlı ve tüketiyoruz. Çok her hızlı. Şey yani hızlı. zaten... E yani yaşam içinde varlık gösterebilmek için e, işte tüketiyoruz. Herkes Doğru. farklı şeyler tüketiyor. Yani bu tüketim deyince aklımıza hani böyle kurşun kalem plastik evet. şişe falan gelmemesi sadece. Bunun içinde zaman, zaman e, hizmetler, İlişkiler, insan ilişkileri, duygular, yani duygular e, her şeyi tükeniyor. Her Doğru. şeyin endüstrisi gelişiyor. E, bu e, dünya düzenede bir şekilde e, bu insanın kaliteli yaşama arzusu üzerine kurulmuş ve ...böyle iyi kötü, hoş hoş güzel çirkin gibi sıfatlar evet. oluşturuluyor ve bu sıfatlar üzerinden algılarımız yönetiliyor. Şöyle diyebilir miyiz abi o zaman hani yavaş ilerle, sade yaşa, az tüket gibi bir şey evet, o, de mutlu o, edecek değil mi? Evet hem, o mottoyu oluşturmuştum e, ben. De, e, hem yani için. bu yaşadığımız şey, yeryüzüne karşı da bir sorumluluğumuz var. Yani işte bugün yaşıyoruz o... ...yani ummadığımız anda gelişen iklim olayları... Hı -hı. İşte ...hep bunlar Hı -hı. bizim bu yaşam tarzımızdaki çarpıklıklardan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Hı -hı. Peki neden bisiklet seçtin abi? Yani niye bir motosiklet değil de... Yani bisikletle çıktın yola. Şimdi demin bahsettiğin gibi hı. yaşam çok e, hızlı. Hı hı. E, yani hız e, yavaş ilerle, sade yaşa, az tüket, evet. mottosuyla hı. ve bisikletle yola çıktım. Hı hı. Şimdi önceden motosikletle kullanmıştım. Hı hı. E, hani motosiklette bir şekilde açıyorsun gazı. Fosil yakıtları tüketerek e, hani Neyse. A noktasından B noktasına hı hı. götürüyor. Tamam zevkli de bir şey. Ama hem e, egzersiz de yapmamış oluyorsun. Yani kendi kaynaklarına değil, yeryüzünün Kask gücü. kaynaklarıyla. Evet. Ha, yani, şey. Bisikletle kaskücü ama doğru. motorda e, Tabii, tabii, hani tabii. yeryüzünün sana sunduğu fosil e, kaynakları tüketiyorsun Hı. ve bunun yine artık gazlarını da doğaya verdiğin gibi Hı -hı. E, seni de biraz tembelleştirdiğini Galiba düşünüyorum. Galiba insanların insanın yani oğlun ve kızın en büyük hatası o değil mi abi? Yani Hı -hı. doğayı bize bahşedilmiş bir kaynak olarak Hı -hı. gördük. Hı -hı. O, oysa ki onlar Hı -hı. birer varlık. Evet. Ve yani bu doğayla barışık yaşam Hı -hı. mesela Hı -hı. biz yeşillerin şeyidir ne derler öncelikli ilkelerinden birisidir Hı -hı. sanıyorum. Oraya dönmek gerekiyor ya değil mi doğayla dost bir yaşam, Kesinlikle. doğayla uyumlu bir yaşam en temel şeyimiz olmalı diye düşünüyorum Kesinlikle. ben kendi adıma. Ve de e, yani küçük ölçekte kendimiz merkezli değil de küresel evet. ölçekte düşünürsek yani milyarlarca insan yaşıyor yeryüzünde ve milyarlarca Doğru. insanın e, demin de bahsettiğim gibi aslında çok da gerekli olmayan e, hani yapay olarak türetilmiş Doğru. ihtiyaçlarını karşılamak için tüketiyoruz. Her şeyi evet. tüketiyoruz. Bu bağlamda zaten kendi yaşam alanımızı yok ediyoruz aslında. Şimdi bisiklette de hani bir yandan işin çevresel boyutu böyle. Bir yandan da demin söylediğim gibi yaşam çok hızlıydı. Ben evet. biraz hani yavaşlamak evet. geçtiğim e, coğrafyaları hmm. dokunmak e, oraya dokunmak orayı deneyimlemek böceklere. çiçeğe böceğe dokunmak evet. insanla bir işte bir selam verip orada oturup birisiyle çay hmm. içmek oradaki kültürü hmm. yaşamak yani hmm. normalde biz ne yapıyoruz e, ofiste çalışıyoruz mesela e, senede işte iki hafta izin zamanımız oluyor o iki haftada da atlıyoruz uçağa evet. bir yere gidiyoruz hmm. e, orada uçağa atlayıp gidiyoruz. Ee, Hı -hı. Orada da yine aslında hızlı yaşamı oraya Hı -hı. da götürüyoruz. Yani çünkü iki haftalığına kaçmışız. Tabii. O iki haftamızda evet. mükemmel geçmeli. Orada herhangi bir sıkıntı yaşarsak, yemeğin kalitesi bozuk olursa bana yok. Göre değil yani bir şey olursa oranın atıyorum Ayağın. işletmecisiyle bile tartışabiliriz. Nereye gittik? Tatile gittik. Hı -hı. Ama o bile çok önemli. Çünkü iyi geçmeli. Yani böyle evet. şartlanmışlıklar bu hız. Yani Bunun dışında tabii sayılamayacak pek çok şey var. Yolda işte Bunlardan biraz e, uzaklaşmak istedim. E, nitekim de öyle oldu. E, turistik olmayan pek çok güzergahtan geçtim. Çünkü A noktasından B noktasına hani otobüsle, trenle, uçakla değil <gülüyor> bisikletle <gülüyor> gittiğinde yani zaten az yol yapıyorsun. Sempatik bir araç bile. Sempatik bir araç. Bütün ilgisini çekiyor. çocukların özellikle <gülüyor> çok ilgisini çekiyor. Onun dışında <gülüyor> e, geçtiğim her yerde e, insanlar yardım yani çoğunlukla istisnai durumlar haricinde yardımcı olmaya çalıştılar. Çünkü <gülüyor> insanların karmaşık duyguları bakışlarına ve vücut dillerine yansıyordu. Yani şaşkınlık, evet. hayret var, hı hı. acıma var biraz. Biraz saygı duyuyorlar hani zor bir şey yaptığın için. Hani biraz da diyorlar ya bu adam delirmiş mi? Hani ne işi var burada? E, genelde hani bu karmaşık duygular oluyor ama neticesinde hı hı. E, kapılarını açıyorlar. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. Evet. Birisi bir tas yemek veriyor, birisi hı hı. çaya e, davet ediyor. Ya da mesela biri, başıma gelen bir şey hı hı. E, birisi işte el etti İran'da durdum, hı hı. E, çay içiyorduk. Sonra onun amcaoğlu geldi. Sonra kendi aralarında Farsça konuşuyorlar. Bu kim diyor. <gülüyor> Vallahi ne bileyim geçiyordu durdurdum falan. Sonra <gülüyor> diyor bunu bizim köye götürelim. Hani oraları da görsün. Bana <gülüyor> diyor işte Çatbat İngilizce. Hani gider misin? <gülüyor> tamam gidelim diyorum. Oradan öre oradan öre derken hiç tanımadığım Tabii. böyle ailelerle falan <gülüyor> kaldım. Yedik içtik Sonra helalleştik, devam ettim. Yol bir de doğanın şey. içinde mesela değil mi, hiçlik ana gibi bir şey oluyor. Hani benlik kavramından uzaklaşıyor musun hı hı. bisiklet sürer, sürerken? O aslında bisikletin bendeki karşılığıyla da e, yani izleniyor biraz. Hı hı. E, şimdi bisikletin bendeki karşılığı biraz... E, yani pek çok şeyi barındırıyor. Mesela sadelik, özgürlük, hmm. yavaşlık, kendine yeterlilik, kendi hmm. sınırlarını hmm. bilmek, tanımak, macera, kondisyon, koordinasyon, meditasyon hani say say bitmiyor. Herkesle eminin bir karşılığı var. Hmm. Ee, bu senin söylediğin şey hani daha önce de sohbet etmiştik. Hmm. Böyle meditatif bir etkisi olduğunu düşünüyorum bisikletin. Hmm. Çünkü bilmediğin coğrafyalarda bir bilinmezlik içinde saatlerce o pedalı çeviriyorsun, çeviriyorsun, çeviriyorsun. Hmm. Hani bir noktadan sonra yani sürekli değil ama zaman zaman e, gerçekten o hiçlik anını yaşadığım, hiçbir şey düşünmediğim, Hı -hı. yani hani ben kavramından uzaklaştığım, Hı -hı. o zamanın içine akıp gittiğim oldu. Hatta bazen sonra kendime geldim. Allah Allah bu <gülüyor> neredeyim arada hani neredeyim? Ne yaptım? Hani Hı -hı. o zaman yok evet. kaybolmuş ve hani insanlar çok uğraşıyorlar o anları yaşayabilmek Tabii. için. Uzun evet. ve plansız olması da herhalde değil mi? Çekici geliyor sana Evet hani evet. Uzun ve plansız olması bir de şey hani bisikletin de bu seni 200. yılı sanıyorum bu hafta yeşil yani şey bugün yayınlandı sanıyorum bakamadım sabah da. Hı hı. yeşil gazetede de sanıyorum yazmaya başlıyorsun değil mi hı hı. sen hı hı. Ee, evet yazılarım şimdi yeşil gazetede yayınlanmaya başladı bugün hı hı. bundan sonra da her hafta yazacağım süper ee, 1817 <gülüyor> <Sağ> olasın. <gülüyor> 1817 yılının yaz aylarında aslında icat ediliyor bisiklet hmm. Alman mucit Karl Drais tarafından. 200 yıl. E, ondan evet. sonra 1818'de e, bu patentlenirken Hı -hı. Drazien ismi veriliyor. Aslında Karl Dreiss'ın işte soy isminden gelen bir isim Drazien. Bu daktiloyu da bulan ha, evet Alman işte, mucit değil mi? E, dak, klavyeli daktiloyu, Hı -hı. kıyma makinesini. Vallahi. Onunla bilmediğim şimdi başka Sa şeyler de vardır. Ruhuşağı da, ruh da olsun ya. Evet, bugünleri görseydi güzel olurdu. <gülüyor> evet. Ee, şimdi biz de e, 2017 yılının yaz aylarında tam da 200. yıl dönemindeyiz İşte e, bu Yeşil Gazete'deki süper. ilk yazımda da hem kendime yolculuğumu tanıttım Hem Hı -hı. de e, Draziye'nin tarihinden bahsettim Tek yazım mı olacak? Yok devamı gelecek ha, yani. e, 4 bölüm olacak 4 bölüm tamam, Süper abi bekliyoruz Teşekkür merakla. Peki zorlandığın anlar oldu mu ya yolculukta? E, 16 bin kilometre ya Zorlandığım yıl. aslında oldu e, Şöyle oldu ee, bu yolculuğun bir e, hani fiziksel olarak hı hı. pedal çevirme işte dağlardan taşlardan çöllerden hı hı. geçme kısım var. Bir de e, e, daha zihinsel tarafı yani daha doğrusu Anladım. psikolojik tarafı hı hı. işte düşük bütçeyle yolculuk yapıyor olmak tek başına yolculuk kadardı yapıyor olmak. Ne kadar dövüşmen abi mesela? Ee, Böçem sır değilse. Ha yok sır değil. Ee, yolculuğun e, çok günlük. uzun bir bölümünde tamamına yakınında günlük. 10 dolardı bütçem. Bugünlük 10 dolar içinde hı hı. de ben yine 7-8 dolar harcayıp Tabii. 2 dolar biriktirmeye çalışıyordum. Çünkü Ki, acil e, durumlarda hani ölüm kalım meselesi olur. Belki hayatını kurtarır. Ki öyle bir şey de olmuştu. Afgan sınırından hı hı. Batı Pakistan'da taksiye binmem gerekti güvenlik sebebiyle. Taliban bölgesiydi. Hı hı hı. Orada mesela 100 dolar taksi ücreti ödemiştim toplam 800 kilometre yakın çöl geçmiştim yükün çok muydu ee, ne kadardı yani ne? 40 kilogram yüküm vardı işte hı hı. Türkiye İran, Dubai Pakistan Hindistan hı hı. Nepal Burma ve Taylandı görme şansım oldu konaklama. Ülken... Valla e, çadırımda kaldım, yolda tanıştığım insanların evlerinde kaldım, köylerde kaldım, ucuz hı hı. otel odalarında kaldım. Hani gittiğim e, bölgenin coğrafyasına ve kültürüne göre hı hı. çeşitli yerlerde kaldım ama özellikle İran ve Pakistan'da e, pek çok insanın evinde kaldım. İran'da 66 gün bulundum toplamda hı hı. ve bir kere bile konaklamaya e, para iyi. harcamamıştım. E, i̇nsanlar da çok misafirperverlerdi. de. ediyorum. Kaplumbağa gibi hı hı. yanımda taşımıştım. Hı hı. Hı. Yani Bisikleti. sırtımda değil evet, ama bisikletin evet, evet. üstünde taşımıştım evimi. <gülüyor> Bunun içinde kamp ve mutlak malzemeleri, yedek parçalar, gıda, kıyafet, elektronik ekipman hı hı. her şey vardı. Hı hı. Yüküm yani o 40 kilo Anladım. deyince hı hı. oydu. Hı hı. Fotoğraf Yom, çektin, video kaydettin. Bol bol fotoğraf çektim. Geriyle ee, <gülüyor> el verdiğince. Ondan sonra geriyle videolar çektim. Böyle kurgusuz yani son derece amatör. Şimdi de işte onları değerlendiriyorum Türkiye'de ama böyle yolculuktan bir spot olarak hızla geçmek gerekirse bu ha, neler hani yaşadık yani, ya. evet, bu adam gibi. Hı hı. Mesela aç uyuduğum geceler oldu, 15 gün banyo yapmadığım oldu, işte aynada veya herhangi başka bir yansımada kendimi hı hı. görmediğim oldu. Bunlar aslında konfor bölgelerimizde yaşadığımız şeyler Tabii. değil. Yani hı hı. sıra dışı sayılabilecek hı hı, deneyimler. Hı hı. Onun dışında mesela Pakistan'dan Hindistan'a ilk girdiğimde üstüm başım böyle çok eski pisküydü böyle... Fiziksel görünümüm saç sakal birbirine Hı -hı. karışmıştı falan. Şimdi Pakistan, Hindistan arasındaki evet. sürtüşme nedeniyle olsa gerek. Beni Hindistanlı sandıkları için gerilim yaşamıştık. Mesela bir, Hı -hı. E, Hı -hı. bir yani Lüdyana diye bir yerde, Puncap'ta. Orada bir köyde. Hı -hı. Mesela dört kişiyle dövüşmek zorunda kalacaktım. Yani çok bayağı tansiyon yükseldi ama sonra evet. gerek kalmadı. Zaten Hı -hı. Yani şiddete karşıyız. Hı -hı. Ondan sonra hareket Eyvallah. halindeki bir otobüsün tepesinden uçacaktım Nepal'de. Olmadı ya da yine Nepal'de, jungle'da e, Hı -hı. tek başıma... ...konaklamaya karar vermiştim bir gün kamp kurdum... ...çok Aha. güzeldi ee, ama... ...sonra sabah karşı bir kaplan gelip kokladı çadırı... ...bu korkudan boğazım düğünlendi derler ya... ...gerçekten ha. Ha. düğünlendi... Ses, ...ses çıkartamadım, da... onu yaşadım... ...uçurumdan yuvarlanma durumları oldu... ...yani olmadı... ...neymiş peki o kaplanı öğrendin mi sonra abi mesela... ...sordun mu birilerine... ...işte şey oralarda bulunan Bengal... ...Bengal Aha. kaplanıymış... ...ve şey dediler... Aha. ...yani hani biz... Burada jungle'da yaşayan insanlarız. Yani şimdi Nepal'in batısında attariya diye bir yerdeydim. Hı hı. Bir Attaria'da bir de Çitvan'da kaplan çok görülüyormuş. Hı hı. Ben tabii hiç haberim yok yani neredeyim şey baktım evet. hani orman cahil cesareti. Hı hı. Ondan sonra dediler hani gün ışığının dışında biz bu bölgenin insanı olarak kesinlikle jungle'a girmeyiz. Buralar tehlikeli yerler. Hı hı. Üstelik hani gelmiş hayvan seni bulmuş... Koklamış herhalde ya karnı toktu ya da şaşırmıştır şekilde... ya da değil mi Şaşırmış bu saatlerde <gülüyor> buralarda hiç görmediğim bir şey var. Ya yiyebilirmiş de beni bir daha girmediler. <gülüyor> Sonra abi, ben de tamam dedim. Valla büyük söyle. geçmiş olsun yoksa seni tanıyamayacaktım yani. Evet. Ee, Onun dışında mesela e, Pakistan'ın Lahor şehrinde Hı -hı. bir üç katlı binanın çatısına çıktım. Sütlü çay içiyordum. 2014'e gireceğimiz yılbaşı gecesi. Hı -hı. E, orada mesela türlü silahlarla havaya e, kurşun sıkıyordu Pakistanlılar. Şiddete karşıyız abi. Ha, karşıyız Hı -hı. tabii. Ha, özellikle. Ama Hı -hı. çok enteresan e, şeyler yaşıyorsun yani hani yapabileceğim bir evet. şey de yok. 5000 metreyi aşan e, yükseklikteki yollardan geçtim. Mesela Hindistan'ın kuzey Hı -hı. ucunda, Tibet sınırında donma tehlikesi geçirdim birkaç defa. Yani abartmaya gerek yok ama şey. Ritüelleri izlemişimdir. Büyük için. ihtimalle değil mi? O bölgede yaşayan halkların. Evet. Işte. Özellikle o Budist köy hmm. ve kasabalardan geçtim. Ya da İran'daki o Ha İran'da evet. Videom e, vardı hatırlıyorum. Evet. Bir, bir köyde Şiilerin aşura matemine geldim. Şey bu Muharrem ayında. Hı hı. Yine videoyu Pakistan'da. İzledin mi videoyu? Hmm. Beğenmiş miydin? Yani şiddet içeriyor ya. Bir, bir, kendilerini demirlerle dövüyorlar filan. Evet biraz neyse. Yani. kötü. Kan birikiyor filan omuzlarda. Evet. Çocuk çocuk. Ee, onun dışında şeyde Pakistan'da Sünnilerin bir Hı -hı. festivaline denk geldim. Urz adı verilen. O da bir Müslüman dervişin Ölümünün 670. yılına denk gelmişim. Hmm. Orada da böyle perküsyonlar çalıyordu, e, hmm. hızlı hmm. müzikler, böyle kendinden geçen dönen dervişler, hmm. dans edenler. Bir maratondan da... söz ediyordun ama? Ha maratonda. Ne yani, yüksek yeriymiş? Yine şeyde yapacağım. bu Kuzey Hindistan'da Himalaya bölgesinde, yani Tibet'in hemen Hindistan tarafında. Hmm. Çünkü Tibet'e gitmedim, yani çok e, uğraşlı olacaktı bu hmm. Çin vizesi, Tibet Otonan bölge izni hmm. vesaire. E, uzun hikayeydi. Bir de Orada şey verdi yani Budist. Tapınağını seni teslim etmiş etti He seni benim diye polisler. Şeyde o Burma'da olmuştu. <gülüyor> ha, yani. tamam. Şeyde bu e, Kuzey Hindistan'da Cardungla Challenge diye bir maraton var belki hmm. e, ilgilenenler internetten araştırmak da isteyebilirler. Hmm. Dünyanın en yüksek ultra maratonu ne kadar olarak şey geçiyor. Abi. 72 kilometre, e, 3900 metreden başlayıp of. 5400'den geçip tırmanıyorsun. 3500'de sona eriyor. Dünyanın en zor maraton diyemem ama tek etaplı en yüksek noktayı gören e, maratonu olabilir. Ne olsa kadar gerek, koştun peki abi? Onu Sürekli. işte hiç bir koşu antrenmanım yoktu. Oraya gitmişken tesadüf afişi görünce 12 saat 50 dakikada tamamladım. Koşsun, süper. Evet ama o, e, biraz zor bir organizasyondu Hindistan'da <gülüyor> ki diğer pek çok şey gibi. Hı -hı. E, onun meditasyon dışında, yaptın mı abi meditasyon peki? Ha şeyde yani. e, yine Hindistan'da Vipassana Hı. meditasyon e, kampına katıldım. Bir deneyim Hı. o deneyim edinmek için 10 günlük e, sessizlik orucu tuttum. Kimseyle konuşmadım ama tabii devam etmek gerekiyor o insanlar aydınlanmak için ömürlerini harcıyorlar. Cirelim, evet. Benim için güzel bir deneyimdi çünkü devamını getiremedim açıkçası. Şimdi aslında hani bizim bu program müzik ağırlıklı evet. bir program ama senin hani muhabbetin de çok keyifli ama yavaş yavaş şeye geçsek mi hani programı e, müzikleri durursa. ha evet Tabii. Iyi olur hani kaydettiğin şeyler Hı. peki abi sana kimse demedim ya yola çıkarken ne işin var oğlum e, otur evinde. E, İstersen şöyle yapalım. He. Hazır e, müziklere de geçeceğiz. E, senin sorununu ben He. yanıtlamayayım. Tamam, e, Ardahan'daki bir e, köy kahvehannesinde evet. tanıştığım Ekrem abi vardı. 70'li yaşlarında böyle çok e, samimi birisiydi. Tamam, senin sorunu onu... direkt Ekrem abi yanıtlasın. Ben Ekrem onu... abi dinleyelim sonra müziklere tamam, geçelim. Dinleyicilerimize de e, Ekrem abi dinletelim. Evet. Tamam, dinliyoruz. Evet Ekrem abi anlat. Ekrem evet. avşağı 1906'ta doğumlu. Hoçman Haskö Ardahan'da diyeyim. Sen arkadaş yaptığın iş iş değil. Senin bir kuru iskele kemiği kalmış. Spor yaparsan evinde yürüş yap. İkmal yap. Gez, çel çocuğunla söhbet yap. Tatlı günlerinizi evlatlarınızla, hanılarınızla geçirin, geçirin. Bunda dahilisi olur. Bu yolda, bu sıcakta bu şeyde insan ta sıcahta pişirilir. Ka çok şey sabret, uh, çekersin. Bu iyi bir sevda değil. Gözümün işi can. Bu işten ferahlansan daha seni için iyi olur. Kendine yuva kur, çir çocuklarıne sabırlı kur, evlat sahibi ol. Bunda daha hayırlısı olur. Allah'ın yolunda da cahiz et, namazdır kıl, orucunu tut, zekatını ver, Allah'ı unutma. Allah ekber, bismillah dedim işi Kur'an'ı olur. Her şey Allah'ın takdiri ilahiyle olur. Bunun için Allah hiçbir zaman unutma işinde Allah Teala başarıyla olur. Sağ olasın Ekrem abi. Allah razı olsun. Sen de sağ olun. Ee, eyvallah Ekrem abi dinledik. Peki bu program başlarken bir şarkı dinletmiştik. Kısaca onlardan bahseder misin? İsfa'da bir Park'ta. Ha, <gülüyor> evet. Bunu e, atladık. Arkadaşım e, Ahmet'in evinde kalmıştım iki hafta İsfahan'da. Hı -hı. Böyle çok e, yabancı turistler tamam. e, geliyorlardı gidiyorlardı. Hı -hı. E, orada e, İranlı birkaç kişi de gelmişti ve e, makam vardı genç bir arkadaşımız tamam. müzisyen. E, ha Pardon makanı karıştırdım. Tamam olsun <gülüyor> şey, problem yok. E, Hı -hı. Şeyi. Parka gittik biz orada. <gülüyor> ee, parkta şimdi dışarıda müzik yapmak e, yasa dışı kabul edildiğinden hmm. e, böyle hani dolaştırma bir şey mi oldu yani? O gözcü şey. gibi hani bekleyen birisi vardı hani orada hmm. polis geliyor falan bakan. Onun dışında çok Böyle ama gitarı olan birisi, ondan sonra mızıkası olan rap falan yaptı vardı birisi falan. Rap yapmadı birisi rap yapan evet. Bunlar Hı. birbirlerini tanımıyorlardı. Ben de onları tanımıyordum. Hı -hı. Orada tesadüfen işte turist müriz merhaba konuşurken onda hep bir araya geldik ve orada kendileri bir şey yaptılar. Bir küçük, ee, bir şey. küçük bir plan Hı -hı. yaptılar. Şöyle yapalım. Burada çok ben geliyorum falan. Çok beğendim o şarkıyı. Benim de çok hoşuma gitti ve Ağaz şey. Az var, blues evet, da da var. Evet. Doğu var yani Fars dilinin güzelliği. Her evet. Şey bir her arada. şey var. Peki şimdi ne dinliyoruz abi? Ha, şimdi e, makanı e, şi, pardon. Ne çalalım şimdi? Şimdi şeyi çalalım. E, Tahran'a gittiğimde ben Hı -hı. E, bir yeraltı konserine e, gittim. Şimdi Orada yeraltında mı oluyor bu tür şeyler <gülüyor> Şimdi <gülüyor> özellikle yeraltı dedim. <gülüyor> e, hani yeraltı deyince böyle çılgın o yeraltı partileri Hı -hı. aklımıza gelmesin. Şimdi e, İran İslam Cumhuriyeti olduğundan Hı -hı. E, hani... Özgür düşünce işte özgürce hı, idra, icra hı, edilen hı, hı. sanatta falan e, sıkıntı oluyor. E, o yüzden aslında e, violonsel çalan birisi ve bir de e, klasik gitar e, çalan birisi vardı. İki kişilik küçük bir hı hı. konser ama e, bu da illegal aktivite olarak kabul edildiğinden hı hı. E, yer konseri gibi oluyor. Da. Yani ama eyvallah. burada şey e, büyük bir kafenin eksi birinci katında tamam, olduğu anladım. için gerçekten de eyvallah. yer altında oldu. Şimdi şeyde hmm, hmm. yani İran hükümeti konser yapılmasını yasak diyor. Hmm. Konser yapanlarda da kaydedilmesini yasak diyor. Ben işte kısa bir arada, bölüm evet, arada süper. kaydettim. Onu dinleyelim, dinleyelim. Ha -ha. tamam dinleriz. Açık Radyo 94.9'da Babil'den sonra programında bugün bir konuğum var. Uzun yol bisikletçisi, bisiklet gezgin arkadaşım Oğuz'la e, muhabbet ediyoruz. E, ve yolda yaptığı kayıtları dinletiyoruz. E, şimdi ne var sırada? E, şimdi şimdi İsfahan'da arkadaşım Ahmet'in evinde kalırken <gülüyor> tanıştığım genç müzisyen e, Makan Aşkvari'yi dinleyeceğiz. Tamam. E, yine amatör bir kayıt. Tamam dinliyoruz. اگه یه روز بری سفر بریزه پیشم بی اسیر از سیر ها میشم دوباره باز تنها میشم به شب میگم پیشم بمونه به باد میگم تا صبح بخونه بخونه از دیار یاری که توش منو تنها نذاری آگه یه روز این اومتا تو گوش من صدا کنه دوباره باز غنت بیا که منو مقتلا کنه به شب میگم پیشم بمونه به بعد میگم تا صبح بخونه بخونه از دیار یاری که توش منو تنها نذاری Ağrı faramuşam koni, tarki ağuşam koni, parandeğe daryam işam, tuçangem oç raham işam. Ağrı faramuşam koni, tarki ağuşam koni, parandeğe daryam işam, tuçangem oç raham işam. باید دلت رنگی بگیره دوباره هنگی بگیره بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری اگه یه روز اینوم تو باز تو گوش من صدا کنه دوباره باز غمت بیاد که منو مرتلا کنه بدن میگم کاریش نباشه بذاره درد جا به جاشه بره توی تمام جونم که باز برات آواز بخونم که باز برات آواز بخونم که باز برات آواز بخونم Çok güzel. Sırada ne var abi? Ee, sırada biraz önce bahsettiğim Pakistan'daki Uğur Festivali'nin Müslüman dervişlerin olduğu. Orada e, bulunduğum çadırlardan bir tanesindeki tamam. müziği dinleyeceğiz. Tamam. Dinleyelim abi. <gülüyor> Çok hoş abicim. Hı hı. Sırada ne dinliyoruz abi? E, şimdi sırada müzikten devam edelim. E, Pakistan'dan sonra Hindistan'a girdiğimde hı hı. E, Hindistan vizemin dolmasına iki hafta kalmıştı. Çok hızlıca hı hı. ...Nepal'e e, ilerlemem gerekiyordu... ...manga bahçelerinde, hı -hı. çadırımda yeşildi... ...gizli e, kamp kurarak... ...devam ettim çünkü birisi, birisi görünce... Hı -hı. ...seni böyle 50-60 kişi toplanıp... ...çünkü insanlara garip geliyorsun... Hani ...onları kötülediğimden değil hı -hı. E, ama o kadar hani enerjin kalamıyor... ...gün boyu bisiklete binmişsin... ...kendine hani, mahremine zaman kötü. ayırman lazım... Doğru. ...yemek pişireceksin, üstünü değiştireceksin... Evet. ...hızlıca Nepal'e gittim... ...Nepal'in en batısındaki sınırdan ülkeye girdim ve... E, ...Katmandu'ya ilerledim... ...şimdi... Katman diye ilerlerken yolda Hani gerçekten neresi olduğunu bilmiyorum böyle bir yerde e, hani küçük e, yerel bir e, düğün e, ne diyelim şenliğine tamam. denk geldim orada sanırım ne yaptığım bir e, gelinle kaynana oynuyordu gördüğüm o, kadarıyla dans ediyorlardı Hı. Ondan sonra da onu dinleyeceğiz Ondan tamam. sonra da Katman gittiğimde Çünkü peşi sıra dinleyeceğiz tamam, ee, okay. katmandada da, da körler orkestrasına denk geldim Hani Türkiye'nin büyük de, de evet. olduğu gibi ama Hı. tabi şey kültür değişiyor yani, Çal tabii. çalgılar değişiyor Hı. Onları dinleyelim. O zaman iki şarkı dinliyoruz. Hı hı. Tamam. Radyo 94.9 Pabil'den sonra programında e, arkadaşım, uzun yol bisikletçisi, gezgin e, Oğuz'la e, yolculuğunda kaydettiği müzikleri dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi ne çalalım abi? Ne var sırada? Ee, şimdi e, Nepal'in başkenti Katmandu'da e, UNESCO dünya miraslarından olan bir Hı -hı. pasu tapını e, tapınağı var. Hindu Hı -hı. tapınağı. Hı -hı. Zaten oralara yol düşen herkes eminin biliyordur. Hı -hı. Orada tapınakta yaşayan sadular var. Aslında Hmm. sadular e, Hinduizm'de e, kendilerini mokşaya yani özgürlüğe hmm. ulaşmaya adayan hmm. e, yoga meditasyon yapan dünya, dünya nimetlerinden vazgeçmiş hmm. e, halkın e, onlara armağan ettik ettiği tamam. işte yemek ve bağışlarla ...hayatını idame Hı -hı. ettiren insanlar. Tabii günümüz sadularının yaşam evet. koşulları tartışılır. Hı -hı. Yani ne kadar Tabii. kendini o kadar spritüelliğe adamış. Ama içlerinden bir tanesi vardı bu tapınakta karşılaştığım. Çok böyle sempatik, mutlu Hı -hı. bir adamdı. Hala Hı -hı. hatırımda yani şimdi konuşurken aklıma geliyor görüntüsü. Banjira Kamak diye bir çalgı var. Doğu Hindistan'ın... En eski telli çalgılarından çok da enteresan bir sesi var aslında. Hmm. Tek bir dinliyoruz tel şimdi. ve bir koltuğunun altına çalgıyı sıkıştırıyor. Bir eliyle terin telin gerginliğini kendisi ayarlıyor. Hmm. Öbür elindeki ahşap parçasıyla da tamam. tele vurarak instrument'ı çalıyor. Şimdi orada kısa bir kayıt tek başına çalıp söylediği tamam. bir kayıt. Tamam. dinliyoruz. Yok birisi vakasadi mi? Ganapati kyon gaya bhai usko pakadne buna hai koi pakde tab na ganapati side of the bir şey e, problem başında konuşurken o, günlük 10 dolar bütçeden bahsetmiştin ama hı hı. yani yetti mi abi? Aslında ne, şöyle ne oldu yaptın? çalıştın mı yolda? Hı hı. ya da? Günlük 10 dolar e, kolay bir bütçe değil yani yapılabilir mi? Yapılabilir hı hı. ama e, her yediğim bir yoğurt işi olduğu gibi hı hı. her uzun yol bisikletçisinin de bir tarzı bir stili var. Evet. Benimkinin içinde kültür, macera, hı hı. spor ...yazı, çizi işleri... ...yani biraz sanatsal tarafı evet, da vardı... Evet. ...bir şeyler üretmekten hoşlanıyorum... Hı hı. ...şimdi bir yandan hayatta kalmak gerekiyor... ...bir yandan insanın hani... ...enerji lazım bir şeyler evet. üretebilmek için... ...o zaman 10 dolar çok zor oldu ve... ...o zaman Türkiye'de Paypal kapanmamıştı... ...bir tane bağış hı. hesabım vardı... ...orada hı hı. 800 dolar civarı bir para birikti... ...sonra dedim ki ilk riski aldım yola çıktım hani hmm. bir risk daha alayım çünkü o parayı tabii. acil durumlar için saklıyordum yani, ben hesabımda ben sonra gittim bir tane şey gidiş dönüş uçak bileti aldım Katmandı İstanbul Katmandı. ııı hmm. ee, bir buçuk aylığına Türkiye'ye döndüm. Ha, ara ve verdim döndüm. He, o eşyalarım orada bir Amerikalı bir arkadaş vardı Vincent. İnternetten... Nepal mi? Nepal'de mi? Yok, Nepal'de katmandı Kesin. da. Hı -hı. Katmandı. Hı -hı. E, orada öğretmenlik yapıyormuş. Hı -hı. Genç. Hı -hı. Onunla tanışmıştım. Her şeyi ha, bıraktım. Emanet, Hı -hı. emanet edip bir sırt çantasıyla geldim. Sonra burada e, yeni bir tane sponsor buldum kendime. Günlük bütçem 20 dolar oldu. Yine ne çok güzel. abartmayalım. Ama benim için yani doğru. dünya için küçük benim için büyük bir artıştı. Doğru, Ama yine doğru. de standartlarım düşüktü ve başka bir sponsor da bana bir tane fotoğraf makine ve ka kafa kamera yani hmm. aksiyon kamerası vardı. CPS'in var mıydı abi? Hani ee, haritaya da nasıl? Harita kullanıyordum. Hmm. Hatta Nepal'e ilk girdiğimde haritam bile yoktu. Tesadüfen birisi harita verdi. Nereye gittim bile bilmiyordum ama ha. şey kullanmak gerekiyor. Yani... Ee, sonrasında işte e, Nepal'e döndüm ve oradan e, yolculuğuma e, devam ettim. E, ama şey yani 20 dolar olmuştu bütçem. Hı hı. E, yeni yapacağım yolculuklar için e, daha planlı, programlı, daha e, üretim odaklı hı hı. E, ve hani bütçesi daha fazla olan e, bir şeyler e, planlıyorum. Hı hı. Anladım. Şimdi ne dinliyoruz abi? Yine bir şey e, mı şimdi evet. E, Nepal'de e, yine şimdi bu Nepal'e döndüm dedim ya ondan sonra Kuzey Hindistan'a doğru bisikletle yola çıktım. Hı hı. O yürüyüş, mürüyüş, de, tracking, onları yaptıktan sonra yine yol kenarında bilmediğim bir yerde bir düğüne denk geldim. Bu sefer büyük bir kamyonu yolun kenarına çekmişler. Büyük Hı -hı. bir brandayı gerdirip oradaki küçük bir binaya. Oraya böyle bir çardak yapmışlar tamam. gölge. Çünkü hava sıcak. Orada Hı -hı. E, yöresel kırmızı kıyafetler giymiş kadınlar Hı -hı. dans ediyorlardı ve e, gelinle damadın babaları olduğunu düşündüğüm iki adam vardı. Onlarda Nepal'in ge geleneksel tamam. pirinç rakısı var. Alkolü yüksek ve e, Hı -hı. ucuz bir rakı. Hı -hı. Ondan belli ki çok içmişlerdi. E, Abilerin keyifleri yerindeydi. Yeah. E, dans ediyorlardı. Ve bir tarafta da bu Hindu geleneklerine göre işte tü tütsüler yanıyordu. Hı -hı. Ve öyle sanıyorum ki inandıkları tanrı veya tanrıçalara çeşitli adaklar Hı -hı. sunmuşlardı. İşte böyle Hindistan cevizi, Hı -hı. meyveler, Hı -hı. taze çiçekler Hı -hı. falan. Orada işte e, dans eden insanları çekmiştim aslında onu dinleyelim kısaca. Tek şarkı. Ee, tek. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tek şarkı. Okay. Aşık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında gezgin, bisiklet gezgini arkadaşım Oğuz'la söyleşmeye, yolda yaptığı kayıtları dinlemeye devam ediyoruz. Süremiz azalıyor. Biraz daha çok şarkı dinleyelim hı hı. istersen Oğuz hemen. Kuzey Hindistan'ın Himalaya bölgesinden 70'li yaşlarında 4700 metrede tanıştığım Oo. bir teyze yani dil bariyeri var tabii hı -hı, ama evet. e, keçeden bir şeyler dokuyordu kendi basit tezgahında. Hı -hı, hı -hı. Onu dokurken bir ezgiler söylediğini Çok gördüm güzel. ve kısaca onu Kayıt yakaladım. Ettim. Hemen hı -hı. ardından da yine aynı bölgenin yani Ladakh bölgesinin hı -hı. geleneksel bir müziğini dinleyeceğiz. İki tane şarkı hı -hı, var yani hı -hı. tamam dinliyoruz. Müzik Chan chan chan Okay, okay mo, <laughs> var abi? Ee, şimdi yine e, Hindistan'da e, Rishikesh'e gittim. E, ormanları ve bu yoga meditasyon kursları, tamam. spiritüel turizmiyle bilinen. Hmm. Hmm. Orada e, şehir merkezinde çarşıda kendi el yapımı bir e, sarangisi, yani sarangi adında bir çalgı hmm. var. Sarangi, sarangi çalan bir adam vardı böyle kornalar mornalar çalıyor kendisi <gülüyor> evet. ve e, ondan sonra da yine Rishikesh'te e, bir Yoga meditasyon kursunun salonunda düzenlenen Hı. bir konser vardı. Bir tane Hı. tabla üstadı ile bir tane de santur üstadı vardı. Çok yani güzel. Birlikte çaldıkları güzel bir müzik. Yine ardı ardına iki ar şarkı ar dinliyoruz. Tamam peki dinleyelim. Şimdi ne var abi? Şimdi e, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yine sokakta Hı -hı. E, denk geldiğim bir kör e, çalgıcı vardı. Hı -hı. E, müzisyen Hı -hı. diyelim. Hı -hı. E, onun kendi çalgısını dinleyeceğiz. Bir de e, Tayland boksu yani Muay Thai'de Hı -hı. E, maç sırasında çalınan geleneksel aynı zamanda maçın temposunu da belirleyen Hı -hı. E, bir müzik dinleyeceğiz. Tamam peki. İki, i̇ki şarkı, iki şarkı yani. Yani. Tamam dinliyoruz. Şimdi ne var Abi Sıra'da? Ee, şimdi azaldı. Tamam. E, Hı -hı. Tayland'da şehirler arası yol yaparken Budist tapınaklarında kaldım. E, Hı -hı. Bisikletle dünyayı dolaşma e, durumu sanırım keşişe de benzetildiğinden Hı -hı. saygı duyuyorlardı ve sabahları e, erken kalkıp e, köylerden, Hı -hı. E, gönüllülerden işte ellerindeki çanaklara yemekler toplayıp Hı -hı. ondan sonra tapınakta kahvaltı yemeğini yani Hı -hı. öğünü yiyip sonra Hı -hı. bana da yemek veriyorlardı hatta yolluk verip böyle kekmek su beni yolculuyorlardı. Hı -hı. O sabah e, kahvaltıya başlamadan önce toplanıp ettikleri duayı dinleyeceğiz. Tamam dinliyoruz. Thank you. Thank Radyo 94.9 Babil'den sonra programında e, bisiklet gezgini arkadaşım Oğuz'la e, söyleşiye ve yaptığı müzik, ses kayıtlarını dinlemeye devam ediyoruz. Peki abi şey gezden döndükten sonra ne, ne yaptın? Ee, Dönüş, Geziden Türkiye'ye dönünce Hı? çeşitli festivallerde ve etkinliklerde e, yer aldım. İki tane kişisel fotoğraf sergisi açtım. Tamam. Dergilerde, portallarda yazı ve foto hikayelerim yayınlandı. Tamam. Bundan böyle biliyorsun Yeşil Gazete'de de güzel her, yazılarım yayınlandı. Her hafta yayınlandı. sonu. Her hafta hafta sonu keyifle, merakla bekliyorum. Teşekkür Sen ederim. Onun dışında tamam. önemli olduğunu düşündüğüm bir konu lise ve üniversitelerde sunum söyleşi etkinlikleri düzenledim. Tamam. Böylelikle yolculuğumu ve e, bende yarattığı değişimler ve dönüşümleri hı hı. E, gençlerimize e, aktarmaya çalıştım. Kitap Öz, gibi bir projem var mı? Hani bunları e, Şimdi kitap, kitap ve da... belgesel projem var. E, çok fazla başlık var aslında e, araştırdım. Çünkü yoldayken hı hı. E, hani sadece pedal çevirmedim. Hani Heybem'e e, bölgesel bilgi ve becerileri de doldurma gayreti içindeydim. Şimdi ha. bir kısmını da tabi döndükten sonra araştırdım. Şimdi Hı -hı. bunların hepsini toplayıp bir kitap ve belgeselle hani güzeldi. taşlandırmak istiyorum. Harika. Zaten belgesel yapmak hep bir hayalimdi. Bu konuda çalışmalarım devam ediyor. Peki yeni bir plan var mı yolculuk? Ee, Latin Yapım Amerika uzun. yolculuğu planlıyorum ama Hı. önceliği şimdi belgesel ve kitaba verdiğim için o işleri bitirmeyi bekliyorum. Tamam. Latin Amerika'da da şimdi kahvele ilgili olduğumu söylemiştim, Hı -hı. ilgilendiğimi. Hı -hı. Ee, kıtanın kahve plantasyonlarını ziyaret edip Meksika, Çipas e, bölgesi. Çipas'tan başlayacak tabii. Hı hı. E, yolculuk Meksika'nın kuzeyinden başlayacak ama kahve üretimi Meksika'nın güneyinde Çipas'ta başlıyor. Chipas bölgesi. Oradan aşağıya işte. E, bu sefer sosyolojik boyutta e, kahve üretimine emek veren insanların hayatlarını e, hı hı. incelemek, dokümante etmek, fotoğraflamak istiyorum. Yine foto hikayeler olur. Hani bu adamlar böyle. nasıl yaşarlar, ne yerler, ne içerler. Çünkü yani, hani o bambaşka böyle. bir konu biliyorsun. Hani Başka bir programı dolduracak. Yeşil Gazetede planı. bunları da okuyabiliriz. Ha, i̇nşallah. <gülüyor> Günce. Olacağını düşünüyorum. Günce. Yani. Umarım. Umarım. <gülüyor> umarım. Nereye kadar sürecek gezi yani? Ee, Valla kuzey. en ucuna kadar gidecek misin? şu aya ya. Ha, evet ya, yani. Ateş Adası. Ee, öyle planlıyoruz. Kaç sene? İki, üç sene. İki sene sürer herhalde. Sene. Tamam, tamam. Evet abi. Ee... Peki sana nasıl ulaşabilir dinleyenler? Hah, yani, e, var mı iletişim bilgilerin? Benim yola çıkışım çok hızlı e, gerçekleşti. Kafaya Hı -hı. koydum, karar evet. verdim ve Hı -hı. böyle her şeyi bırakıp gittim. Hı -hı. E, bu projenin isminin de Oğuz Gidiyor olarak e, koymuştum o zaman. Hı -hı. Şimdi Gazetede bütün mi? Gazetede A aynı de oluyor. Gidiyor. Aynı çıkacak Hı -hı. köşede. Evet, Oğuz Gidiyor. Hı -hı. Ona bakacağız. Oğuz tamam. Gidiyor'un günceleri. Tamam. Şimdi Hı -hı. webde e, Gidiyor.com'dan bulabilirler. Tamam. E-mail atmak isteyenler... Oğuz gidiyor@gmail.com'dan at e-mail atabilirler. Instagram, Facebook ve Twitter'da yine ed Oğuz gidiyor diye aratıldığında e, ...ulaşacaklardı... ulaşacaklardır. Bitişik küçük harflerle Oğuz gidiyor. Anladım. Sevgili dostlar, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Bugün bisiklet gezgini e, sevgili arkadaşım Oğuz Tan ile 2013-2015 yılları arasında bisikletiyle gerçekleştirdiği geziden söz ettik. Gezide kaydettiği seslerden, şarkılardan örnekler çaldık. İşte bugün ve geleceğe dair planlarından bahsettik. Ne yapalım? Programı bir müzikle mi kapayalım? Evet bir müzikle kapayalım ama e, bu sefer bir sürpriz müzik olsun. E, Nedir abi? Kendi amatör kayıtlarımdan değil bu sefer Nepal'de edindiğim e, albüm CD'lerinden sevdiğim bir şarkıyı dinletmek hmm. istiyorum dinleyicilerimize. Aslında değişik bir proje. Birbirleriyle Katmandu'da tanışan Nepalli, İsveçli, İtalyan ve tamam. bir de İranlı gezginin tamam. kendi kayıtları. Eyvallah. Yani katıldığın için bizleri keyifli sohbetine ortak ettiğin için çok teşekkürler. Yeşil Gazetedeki hafta sonu yazılarını da takip edeceğim. Sağ olasın, hmm. var olasın. Yaşamdaki ve Yeşil Gazetedeki yolunda açık olsun. Ee... Sevgili Hercüman çok teşekkür Eyvallah. ederim ben de programımda ağırladığı keyifli. için çok Umarım şey. Latin Amerika'ya yola çıkmazdan önce de ve döndükten sonra da muhabbetini yaparız Bence açık yaparız. radyoda. Ben neden olmasın? Haftaya 16'da Açık Radyo Babil'den sonra programında görüşebilmek dileğiyle ben Hercüman Gürçay, teknik masada arkadaşım Barış Demirel ve sevgili dostum gezgin Oğuz ile birlikte hepinize iyi bir hafta ve esenlikler diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. abd'den sonra. Rüzgara bırakılmış sesler We must find Hazırlayan brother sunan Erdemen Gülçay.